mikrofon, mikrofon takılmamış kapattın değil mi? düzgün mü? tamam ya, biraz hıcağı bir şey biraz hıcağı biraz hıcağı bir biraz hıcağı bir oralıklardan beri. Nasıl? 3 tarafı بس ان الله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وسلۃ وسلام و ع نبی الذي الصب الله رحمة عالمین وعلى الا علیہ طیبین وصحبه الغر المیامین المحجلین ومن تبعهم احموم بحسین وصطین و اخلاء المدینجن صلی فلیحین عقید میں devam ediyoruz دا سکھن زصل yöneticiye itaat. O aslında da 5. başoğunun düz derseyiz inşallah. Bunu yöneticiye itaat bütün detayla 4 derste anlattık. Bugün eee devam ediyoruz. İki önemli konu kaldı. Biri itaat mutlak değil, kayıtlidir. Birisi de yöneticinin sıfat eee yapacak işleri. Ya yani niye musulman yönetici oldu? Ya yani niye halife oldu? Üzerine olan görevler. Biz dersin öncesinde bir kısaca açıklamıştık. Bu sefer daha detaylısı var burada. Tek tek maddeleri okuyacağız inşallah, onu açıklayacağız. Evet. Arkadaş okusun da biz inşallah o en son maddeleri açıklayacağız. En üstnet vel cemaat halifenin omuzlarında ağır büyük bir yük taşıdı. Hayır. Şeyden okuyacağız. Ondan bir öncesi kaldı hele. İtaat. Şeyden şey var. hadisten sonra. Yok mu? Yöneticiler Allah'a isyanı emrettikleri zaman onlara itaat etmek kesinlikle caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde geçen bu konuyla ilgili yasak bunu gerektirir. Çünkü yaratıcıya isyan olan bir konuda yaratılana itaat edilmez. Bu durumda ümmete düşen onlara nasihat etmek, yol göstermek ve her türlü meşru yola başvurarak onları hakka döndürmeye çalışmaktır. Ancak bunu yaparken onları doğru yola getirmekle elde edilecek yarardan daha büyük bir zarara meydan verilmemesi şarttır. Eğer böyle bir durum söz konusuysa halk Allah bir yol açıncaya kadar sabretmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hoşuna giden şey de olsa, hoşuna gitmeyen şey de olsa Müslümana düşen dinleyip itaat etmektir. Ancak ona günah işlemesi emredildiği zaman dinlemesi de itaat etmesi de caiz değildir. Diğer bir hadiste Allah'a isyanda itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan işlerdedir. Evet biz dedik itaat Müslümanın hayatında çok önemli bir şeydir. olması olmazdı kendisini buna adaması lazım. رب العلمی نے مطلق اطاعت مسلمان بورج یعنی مسلمان اطا اتل مسلمان چم نگ صاحب سمے انہا سنبول انتات Allah دہ اللہ Teala Ne derse onun önünde duracağız. Kim durmasa kimilen olur? Ülç baş kaldıran Rabbil Alemine. Bir evrende kimdir? İblis. Onunla onun. İblis sadece dedi ya soru sordu. Ama o sorusundan itaatsizlik çıkıyordu. Emri yerine getirmedi. İstedi önce tartışsın, ondan sonra emri yerine getirsin. Öyle bir şey yoktur Allah Teala'nın önünde. Ne yapacaksın? Emridir. Emri ise biz, biz hatalıyız Siz doğrusunuz. Eğer bu görüşü ise, dünyavi bir meseleyse, şahsı görüşü ise, yani bunu tartışabiliriz Bu da e, çok yerde oldu Resulullah'ın hayatında. Mesela Bedir'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, suyun arkasında dursun orada. Sahabe dedi ya Resulullah bu emir ise اَمَنَّا وَسَدَّقْنَا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا Eğer bu görüşü ise bizim de görüşümüz var. Biz savaş ehliyiz. Bu yanlıştır. Biz suyu arkamıza alacağız. Düşman bundan faydalanmasın. Resulullah dedi evet. Doğru diyorsun. Kalktı uyguladı Allah'ın izniyle Bedir'de bir sebep. Zeferin bir sebebi de buydur. İşte itaat Allah'ın emirlerinde karşı gelinmez. İyidir. Allah'ı temsil eden yer üzerinde kimdir? O'nun elçisidir. O zaman O'nun elçisine de karşı gelinmez. O elçi Allah'tan bir şey getirdi. O o meselede masumdur. Hatadan ayrıca ona mutlak itaat et. Onun 3 ayetlerde Allahu ve Resuluhu. Allahu ve Resuluhu. Burada vav vav harfi eşitliktir. Emirde eşit. Allah'a ve Resul'e itaat mutlak derimirdi. Ama biri yaratan, biri onun elçisi kun. Onun için biz şehadet getirirsen diyoruz şu Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve elçisidir. Ama emir getirmiş, kendisinden bir şey konuşmuyorsa ona itaat mutlaktır. İtaat etmesek, tartışsak, görüşümüzü koysak iblisten beraber olur. İmamımız iblis olur. İtaat etsek imamımız Muhammed aleyhissalatü vesselam olur. Onaycı itaatk İslam devletine devletinde çok önemli meseledir. Disiplini en sağlayan unsur İslam devletinde itaattir. Bunu da nerede görürüz? He? 5 vakit namazda. Bak imam nasıl hareket ediyor çimse ne ondan sonra ne ondan önce hareket etmez. İmam selam vermeyince selam vermez. Bir camiye girilsin 1000 tane adam var içinde. Her şey ses Ama İmam dedi Allah'u u Ekber, her şey kesiliyor. Bu itaattır. Hatta bir büyük General Avrupa'da musulman oldu. Nasıl oldu? Bir musulman General Arap ülkelerinden gitmiş şeye, Avrupa'da toplantıları var. Diğer askerlerinden. Bunun yerine gelmiş üç tanesi çaya. Bu da oturmuş, mekçeyi seyrediyor. Ramazandır da. Mekçede kaç tane insan var? 1 milyon, iki milyon insan haramda namaz kılıyor. Bu sormuş, demiş, siz askersiniz. Bu 1 milyon insanı disiplime, hizaya getirmek için kaç sene eğitim lazım? Demişler, bu ya bu. Bir sene eğitim etsem bu kadar insanı olmaz. Demiş, bir çelime edemler hepsi duralar istifte hepsi aynen asker gibi taburda durmuş gibi hareket ederler imkanı yok demiş sabret o arada namaz işte ikamet olmuş demiş bakın bak. ikamet kalkmış ondan önce her çeşit şey cürüntü tavaf eden namaz kılan konuşan bir cürüntü var Allah katkamet-i sala dedi imam dedi istevuu her şey saf düz oldu Allahu akbar tık bile kalmadı سر سل امام رکھوا جیسے بدن بول مزان بدھ دن عظیم دن تر مسلمان اسلام دولت اتم سا ڈسپلنش اللہ Teala Şöyle itaat. Üç tane arkadaşız biz. He? Bir yolculuğa çıktık. İtaat olmasa bu üç tane arasında ihtilaf çıkar. Onun için Resulullah sünnettendir. Üç tane sefere çıktı. Birinize emir tayin edin. Neden ihtilaf olsa? İçi tane tartıştı. Emir ne diyorsun? Ben diyorum bu öyledir artık. Tamamdır. Şeytana yol kapandı. Onun için itaat çok önemli. İşte halifeye Yöneticiye itaat etmek Allah'ın itaatindendir. Ama ne zaman? Şert koşmuş. Önce musulman halifeyi itaat edilir. Yani bir tane şeriatten hükmediyse o musulman yöneticidir. Ona itaat mutlaktır. Bir tane musulmandır şeriatten hükmetmiyor. Onun itaati dedik yer derste sakit olmuştur, düşmüştür. O itaat olunmaz. Velevçi kendisi musulmandır. İtaatı yoktur. İtaat sadece Allah'ın emrini yerine getiren, bize Allah'ın emrini e, aktaran, ona itaat onur. İyidir. Bu itaat, ne kadar bu yönetici bize Allah'ın emriden amel ettirdi, biz boynumuz kıldan incedir. Ama, bize, halife, halife, Biz dedikçe geçen derslerde halife, ve yani musulma yönetici Musulman şeriatten yönetiyor devleti Bu arada hatalar yapabilir o hataları itihadi ise nefsi ise heva havesten ise dini e, bozmuyorsa ana e, çizgilerini biz bunu biz buna ne yaparız dedik nasihat yoluyla doğa yoluyla alimlere gitme yoluyla bunu çözeriz eğer Halife, hadiste geçtiri gibi seni zulümle döydu. Elinden malını aldı. El koydu malına. Bu zulümdür biliyorsun. Sen gittin alimlere, alimler dediler artık bu böyledir sabret dediler. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem diyor sabret karşılığında cennet var sana. Sabredeceğiz. Neden itaatli disiplin bozulmaz İtaatsizlik ortaya çıkmaz Bir Müslüman baş kaldırsa ne var? Toplumda e, zayıf insanlar çoktur. Başkanlar kargaşa olur devlet kargaşa. Onun için itaat şahsi oldu, sabır edeceksin. Ama şahsi olmasa sabır yoktur. Şahsi nedir? Allah'ın bir kanunu çiğnenmiştir. Bir düzeni çiğnenmiştir. Bir helal haram olmuş, harama helal olmuştur. O zaman susmak yoktur. Susmak şahsi meselelerdir. Bazı zulümlardadır ama iş Allah'ın şeriatine geldi, itaat yoktur. Ne yapacağız burada? Burada alimlerimiz diyor ki, eğer halife masiyeti emretti, burada itaat olmaz. Yen yani masiyet nedir? Aslında hüküm değişti. Allah'ın haramı halal oldu. Yani oldu bu nedir? Üçüm değişildi. burada itaat yoktur. Itaat bir meselede ise itaat diğer Şura ehli alimler ümmetin alimleri حر ümmetin alimleri, Uygun görse O halife yanlış yapmış İşrar ediyorsa Nasihat ederler Her aşamalar Açılır Ondan sonra Onu indirirler Taktan Ama burada Alimler Bir şey koymuşlar Şart Koymuşlar Ümmetin Gücü var İyiyse Onu indirmeye Gücü yok O zaman Ne olur Sabretmek Olur Hatta Allah Subhanehu Teala Bir yol Cöstersin Eğer Fitne Daha Büyük fitne daha böyüyse sabretmeleri lazım. Yok fitne büyük değilse, ümmetin gücü e, gelir ümmet. Onun için burada itaat ne kadar önemliyse ama ne ön plana çıkıyor? Burada itaatin de mutlak değil, sınırı var. Sınır da nedir? Şeriat ölçüleri. Yani halife dese bize sabah namazına kimse çıkmasın camiye. İtaat etmeriz ona. Çıkarız. یعنی چھ سا دعوت یپمس مرض اسلامی یونی تم مر سا ne buyuruyor bu konuda diyor عالم لر دے فرسم لر دینی شروع بردا ve اللہ Diyor ki eşitme ویتاعت سمیعنا ویتاعنا Eşittim itaat ettim bir musulmanın üzerine vaciptir ne zaman فیما احبا و اکرا sevdığı sevmediği şeyde vaciptir üzerine yani halife bir günde bir şey yapmış o mesele dedik ki hefestendir ama şeriatı bozmamış biz hakiki müminler olarak bunu güzel görmüyoruz, uygun görmüyoruz. Güzel değil. Bu şeriatı, İslam ana çizgisine e, karşıdır. Ama halife böyle inanmış. E, dinlemiyor da. Nesihat edilmiş. Burada ne yapacağız? Sabredeceğiz. Bu sabır ehli sünnetin özelliklerindendir. Çünkü sabır her şeyin neydir? Anahtarıdır. Bütün peygamberlerin başarı sırrı sabırdır. sabır olmasa davet başa gitmez. Onun için sabrederiz. Ama şeytan gelir sabretmeyin, başkaldırın. Bak halife böyle yaptı. Burada ne olur? Harici matodu ortaya çıkar. Hariciler de böyle raşit halifelere başkaldırdılar. İkisini de öldürdüler. Ne oldu? Ümmette fitneye vesile oldular. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne diyor? Sabredeceksin. Sevdiğin şeyde ne diyor فإذا أمر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه ne işittiriz onu ne itaat ederiz yani bu günde yok musulman yönetici geldi dedi e, faizli bankalar kurduk bunundan alışveriş edin biz deriz bu konuda seni ne işittiririz bana itaat ederiz vesaire meselelerde itaat ne olur hatta bu nerede geçerlidir yani de, cemaatler arasında yani ne kadar dernek başkanıdır cemaat başkanıdır liderdir abidir neyse aşire büyü büyü, büyü biz buna itaat ederiz bu İslam'ın itaatindendir madem biz bu yolda İslam bizi toplamış bu çatının altında biz itaat ederiz Burada dernek başkanı diyor bu saatte açsın, bu saatte kapatsın disiplimi sağlanmak için biz buna itaat etmek vaciptir. Baş kaldırsa itaat etmesek ne olur? he günah bize. İtaat edecek. Ama burada bize Allah ve Resul'un emrinin haricinde bir emir yönetildi o zaman itaat etmez. Yerine göre e, sabrederiz. Yerine göre nasihat ederiz Yerine göre dua yaparız Yerine göre de baş Başkaldırırız Eğer baksak bunlar hiç birisi, Ne oluyor? işlemiyor Hatta biliyorsunuz Anna baba Meselesinde Allah subhanehu ve teala Diyor ki Annan baban Çafir oldu Müşrik oldu Onlara İyi geçin وصاحب هما فی الدنيا مَعْرُوفا İyi geçin وَلَاكِن سَنَا امْرِتْتِ Şirk Onlara itaat et. ama dünyada da iyi geçin onlar. bak Allah Teala ne kadar, adalet. Ne kadar adalet. Neden ana baba i̇yi çünkü onlar sebep olmuşlar seni dünyaya Disiplin sağlansın diye her çocuk babasına baş kaldırsa kafir diye ne olur Yer üzerinde Allah'ın düzeni bozulur. Düzendir bu çocuk babasına itaat etmesi lazım. İyi geçinmesi, iyi bakması lazım. Ama bu düzen bir günde bozulmuş mu? Bozulmuş. Adamlar babasının anılarını iyi bakmaları yerine dövüyorlar, çifrediyorlar, dışarı atıyorlar, aç koyuyorlar, ilgilenmiyorlar. Bir kısmı zengindir. A yaşlandı, götürüp nereye atıyor onu? Hüzurev'e atıyor onu. Ondan sonra diyor, ne istiyor babam? Hüzurev'e gönderdim, parasını da ödüyorum. İşte bu ne olmuş? Fıtrat bozulmuş. İslam fıtrat bozulmasın diye ben musulmanım, babam, annem ise de bile onlara iyi geçinirim. İyi bakarım yemeklerini, içmeklerini, hizmetlerini, doktorlarını, hepsine bakacağım. Bana dedi, git bunu al, bunu getir, yapmak zorundayım. Velokî خسرا emri daha daha evet, رسول تاعت معرفتادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرف nedir her güzel iştedir her güzel e, şeriatte güzel iştir her güzel meselede e, Allah'ın emrinde bilinen mesele maruf bilinen meseledir açık meseledir o da Allah'ın emridir burada itaat var hatta عرفی معرف olsa itaat var o da nedir meselem benim babam جیت بل جی مل Allah'ın مسلم اللہ یہاں بابا ہم بینر دے سا جھی بینم چن اچھال الم چم بان قدام پھلائی چک چکم اما جینم چم benim için چمن al, çek, at, bel, kum taşı taşırım والی چاردہ اما یہ تھا ات ندر ہر زمان ما عروف تھول İşte bu çok önemlidir Bunu bilmemiz lazım. Çünkü bu dünya dedikçi itaat disiplini üzerine kurulmuştur. Ama Çin sistemi de bugün de itaat itaat yapmak istiyor ama yapamıyor. Neyle yapıyor? Kuvaç zoruyla yapıyor. Ne Çin'in neyi var? Topu var, tifengi var, polisi var. Hı? şey polisi var. Ne diyorlar o? Ee, yok yok. Ee, terör polisi bir de bir polis daha var. Neyse. Ee, Neyse, bir şey var, aklıma gelir. Ee, o, o polisler var, asker var, mahpushaneler var. Bunlardan disiplin sağlıyorlar. Ama İslam'da bunlardan sağlanmaz disiplin. İslam devletlerinde baksaydın, mahpushaneler çok az vardır. O da son zamanlarında çıktı. Dört halife zamanında mahpushane yokuydu. ondan sonra da yokuydu. Yavaş yavaş az az oldu ümmetli fıtratlar bozuldukça oldu. Yoksa mahpushane yoktur. Ne var İslam'da? İslam'da mahpushane sistemi yoktur. İnfaz var. Allah hükmü vermiş. Hırsız niye ben bunu tıkayım içeride he? E, besleyeyim bunu bızav gibi e, yiyeyim, yediririm, içirim ondan sonra orada uzman olur çıkar dışarı e, daha uzman olur. İslam'da yoktur. Hırsızlık ettin tamam. kese elini gönder milletin içinde dolaştı. Türkiye'de şu anda 70 milyon nüfusu var. 7 hırsızın elitsinse 70 milyon rahat uyur. Masanın üzerine koyar parasını uyur. Ey, bir dene zine yaptı. Ben niye madem haklı sanattım? Kırbaçlarım gönderirim. Bir dene katil yaptı. Niye ben bunu tuttum içeride müebbet? Yen 20 sene besleyeyim bunu, verim vereyim, verim vereyim e, hizmetini vereyim e, ne kadar gardiyan var ne kadar asker var, polis var devleti hepsi bunlar mal oluyor. Değil mi? Ümmetin parasından, benim senin parandan gidiyor. Bunlar İslam devletinde bunlar yoktur. Bir tane katil yaptı, kısas var. Katla, dişe diş, göze göz vesaire. Katil yaptı, tamam bunun hakkı katildir biter. 7 tane katili Hemen infaz olunsa 70 milyon bu katille cesaret etmez artık. Bakanlar hiç ciddidir bu canı vermaktır. İlla sapıklık haline geldi onlar da her zaman olur. Şimdi batına yapıyor? Batı ve bücüm Türkiye'de de olsun hangi şey, sistem Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa disiplimi düzen, kanun, polis vasıtasıyla sağlamaya kalkıyor ama sağlanmıyor. Sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Sağlanmaz da imkanı yoktur. Bak cünde kanun, neden imkanı? Bak cünde kanun değiştirir dünyada. Hep değiştirir, sistem değişilir değişilir de Neden? Çünkü sağlanmaz. Ama Allah Teala işi sağlam yapmıştır. Kendi insanı yarattığı için ne geçerli olur, bu toplumları ne yürütür, insanoğlunun nasıl hay hayatı düzenlenir, onun kanunu, düzenini kendi yaratan daha iyi bilir. Şeytan vasıtasıyla ne diyor şeytan? Ya bunu bırakın. Ha? Ne yapalım biz? Kendi fikrimizden üriterim düzenliyorum. İşte budur. Anayasa, layık anayasa budur. İnsanın kendi fikirler, şeytanın imamlu, imamlığı vasıtasıyla, ustadlığı vasıtasıyla, hocalığı vasıtasıyla bu kanunlar yazılmıştır. Fransızlar da bunu Fransa devriminde yazdılar. Ondan önce de yazdılar. Ondan sonra da yazdılar. Cengiz Han da bunu öyle yazdı. Kendi فکر ürünüdür Şeytan bunlara yol göstermiştir Neden? Allah'ın şeriatı iptal 13. Allah'ın şeriatı hiçbir zaman açık yoktur içinde. Kim dört dörtlük uygulasa açık yoktur şeriatta. Ama sen uygulamasan şeriatı dört dörtlük ولوچی şeriat paketiyle hükmediyorsun açık olur. Bugün de Suud Arabistan'da görüyoruz. Şeriat paket بكet, şeriat paketidir hacik. ہماشکوار چنتا چند خو چوکار چیما مالا لو مسلمان bak Arabistan'da باق devleti دیر آد لو بخنا 4 شیر آڈا devleti uygulanıyor ana çizgisi İşte şeriat devleti dört dördlük uygulansa Raşid Halife, Emeviler, Abbasiler zamanı gibi hiç böyle müşkület olmaz. Şimdi Amerika, İngiltere övünüyorlar. Neyle övünüyorlar? Düzenlerimiz çok saklandır filandır. Gidin Amerika'nın mahpus hanıları. Gidin bakın insanlar nasıl yaşıyor. Kaç binler, milyonlarca insanlar mahpus hanıları da var. Şokakta geceler... Washington olsun, New York'un sokaklarında geceler yar, yar, yarısından fazla sokaklarında yürüyemezsin. Em, emniyet yoktur. Neden? Çünkü Allah korkusu yoktur. İtaati cenelde ne yaptırır? Allah korkusu yaptırır. Benim üzerime Allah gözeticidir, rakiptir Allah rakip hissettim, Allah beni gözetliyor, ben yerde karıncayı basmam. Ama beni kemire gözetliyorsa, Ne yaparım? Kemreyi aldatabilirim. Polişi aldatabilirim. Değil mi? Ben istediğimi yaparım. Bu iş kameranın gözetlemesiyle olmaz. Bu insanda haçimde mahkumde yöneticide halkta ne olacaktır? Allah korkusu olacaktır. Onun için diğer hadiste dedik ki en hayırliniz imamlarınız için dua ediyorsunuz. Onlardan razısınız. İmamlar da sizin için dua ediyor sizden razıdılar. Razı Bunlar ümmetin yer üzerinde insanların en hayırlısı, en hayırlı toplumudur. Bu böyle bir toplum kitaplarda mı var, masallarda mı var, hayallarda mı var yoksa bu canlanmış mı? Canlanmış mı? Bu Resulullah'tan sonra canlandı. Bu hayal ürünü değil. Dört halife zamanında Abbasiler, Emeviler, Osmanlılar'ın da çok döneminde bu canlandı. Adalet çağlandı. Nerede? خالی دے korkusu da, korkusu da evet. i̇şte bu بار Olduktan sonra, halife seçildikten sonra görevleri İslam devletinde halifenin görevleri nelerdir? Evet. ehl Sünnet ve cemaat, halifenin omuzlarında ağır bir yük taşıdığı, Allah tarafından ona yüklenmiş büyük görevlerinin ve çeşitli sorumluluklarının bulunduğu ve onun da bunları yerine getirmesi gerektiği görüşündedir. Bu vazifelerin bazıları şunlardır. İslam şeriatını Allah'ın Murad ettiği şekilde hayatın her alanında uygulamak, Zira şeriat bir bütündür. Parçalanma kabul etmez. Evet. Şimdi halife Aslında halife seçildi. Bugündeki krallar, başbakanlar, cumhurbaşkanları gibi değil. Buradaki birçok ne kadar merteben yüksel oldu, üçün az oluyor. Sadece imza atıyorsun. Ondan sonra keyfine bakıyorsun. İslam devletinde öyle bir şey yoktur. خلیف نیو اومی تش مختر یا ان چن ابو بکر صدیقی رسول اللہ خلیفہ خلیفہ ندر او سور خلف سیلف سیلف خلف ندر یعنی رسول nedir yani Resulullah'tan رسول اللہ میرا شروع رسول اللہ یا yapıyor رسول yerine geçmiştir خلیفہ ابو بہر صدی خرۃ اللہ اللہ تعالی سنچھ خلیفہ یہ حضرت وی رکھن سند غنی تھل bir خائے e, e, e, kaybolsa Allah benden onu sorar حلب اور صبیر والیا ترمش او والدین سورار اب او والدین چم سندر حضرت عمر فخنا بخ ادر او والدی او والی بین کنٹرول اللہ بین سورار یہ خلیف لڑ دہ چھک اہر والد اسلام دولت خلیف ججو یہ چھک اہر در ججو در Kuvatlı olması lazım ki bu yükü taşısın. Bu da bedenle olmaz. Neyden olur? Yük taşımak iman gücüyle olur. İman gücü kuvatlı olmak için bedenin de gücü kuvatlı olması lazım. Onun için Allah Teala Yahudiler geldiler, peygamberlerinden dediler bize bir peygamber çıkar Dedi Allah sizi talutu peygamber seçti. Nasıl olur derler talut? Talut Asıldا حزرت Yusuf'ün soyunlandır Bunlar حزرت Yusuf'ten Bin soyuna itiraf etmıyorlar. O on kardeşin soyuna itiraf ediler. O Çin nefret onlarda devam etti بگنے کدر. Ne dediler? Olmaz dediler. Biz daha soyluyuz. Biz daha mallıyız. Dedi onu زَادَهُ Allahu بَسْتَةً fil الْاَلْبِ جِسْمِ وَالْعِلْمِ Ona Allah Teala hem elim verdi hem fizik verdi. Bedeni gücülüdür onun. Onun için ona itaat edin. Allah sizi sizin için onu seçti. Onun için halife de gücül olduk. Yok biz bir tane felçtir, bir tane takat yoktur, var ama hastalık var getir bunu halife. Olmaz. Halifenin şartlarından biz dedik sıhhattir, bedeni gücül olsun. Çünkü yükü ağırdır, Bu işe kalkması lazım. Evet. Birinci şart halifenin birinci görevi İslam şeriatını uygulamaktır. Bir de uygulamak yoktur. Böyle uyguladım. Bugün de cicidi. Ne var? Aden'den Zey'e. Paket şeriat bir pakettir. Hepsini uygulayacaksın. Olmaz. Paketin bir kısmını çıkartacaksın. Tamam, bunlar zamanı değil. Bunları uygularım sonra. Hayır. Pakete tümüyleceksin. Halifenin görevi budur. Allah'ın bütün emrini yerine getirecek Bütün yasaklarının da önünde tazim salam durulacak. Bunu yapmadıkça görevini hakkıyla yapmamıştır. Çünkü İslam bir bin, bir bütündür. Parçalanmağı kesin, sakın kabul etmez. Hiçbir zamanda iman gibidir. İmanın uygulamağında parçalamak kabul eder. Ben in inanıyorum şeriata ama bazen nefsimden bazı şeyleri uygulamıyorum. Ama ana imanı şeylerini uyguluyor. Ama imanda iman paketi bir pekettir. bunlara inanacaksın. Bilsine inanmasan hepsine inanıyorsun. Bir küçük şey inanmıyorsan kafir olursun. İmanın gider. aydın öyledir. Onun için halifenin üzerine en büyük görev nedir? Şeriat peketini taşıdığı yük de uygulayacaktır. O ülkede uygulayacaktır. Hakimiyeti sınırında o denseye uygulanacaktı. Bunun içinde neler var? Bak, şeriat paketinde bütün şeriatın datayı var. O şeriatın datayına hepsini yerine getirecektim. Evet. Bu birinci görevi. 2. görevi hakiki İslam'ı yaymak için tebliğ çalışmaları yapmak, her türlü meşru vasıtayla ilmi yaymak, şüpheleri ve batıl fikirleri bertaraf etmek ve onlarla mücadele etmek. Evet. Halifenin 3. görevi Yer üzerinde hakimiyetini, otoritesini kurdu devletinde. İkinci görevi İslam'ı yaymaktır. İslam da ne İslam'ı? Yok adet ürf İslam ı. Hakiki İslam nedir? Gerçek İslam nedir? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen asr-ı saadette İslamiyet nasıl yaşanıyorsa... yaşanıyorsa درد امام وس تحصیل اسلام نسل جلمی سبزا بھ اسلامت بردہ جوری افطال نیبتر yayacaktır دعوتر نیر دازاختر چھند dışarıda da Yani artık İslam devletini kurdun. Ben sınırımların sorunu değilim. Sen sınırını hallettin. Bu sefer sınırdan ortaya geçeceksin. İşte burada davet yapacaksın. Ta gideceksin dünyanın öbür ucuna kadar. Davet yapacaksın. Davete engel olsa görevin senin ordunu ve iddü Orduyu da kuracaksın. Hatta engel oldu. Gidip o engeli kuvvet zoruyla aşacaksın. Ki bunu da dört halifefe Abbasiler emviller Abbasiller varışmanlar da bunu öyle yaptı. Engelleri kkıt soruyla kaldırlar. Eğer bugün de engeller kalılmaz kılınt soruyla Çünkü düşmanın gücü bizden çok üstündür Hayal edilemeeceğim. Ne yapacağız biz elimizden geldikçe daveti yapacağız. Yani bir bir yönetici var ise burada musulman yönetici. Görevi elinden geldiğince onu yapacaktır. Velâki barışçılık yollarla. muhakkak bu, bunu iptal etmeyecektir. Yani bir mesela bugün de uydu kanalları var. Açacaksın uydu kanalları bütün dillerde İslam'ı yaymak için. Burada sana kimse demez. Anlatabildim mi? Bunun bin bir yol yolu var daveti yaymak için. Daveti de nasıl yayarsın? Alimler vasıtasıyla ilmi حقیق ilmi hakiki alimler vasıtasıyla وسطیلہ خلیفہ o alimleri getirsin yok alimler عالم لہر ابوق سبق قونش اللہ یعنیفت قونش الہ یعنی علم لری یوختر چھند بری چھم لر نون شہر ہائر بلر چرم سے شرطر خلیفہ ایجا بلار سے حجرہ ambargo yapacak bunlar üzerine e, hatta sürgüne gönderebilir bunları. Hangilerini ki hakiki İslam'ı asr -ı saadetteki İslam'ı yaymayanlar. Gerçek yönetici öyle olması lazım. Bütün yolları de denemesi lazım ve bütün şüpheleri eğer ülkesinde bir tane şüphe yaratıyorsa, İslam'a karşı bir şey yapıyorsa bunları ne yapacaktır? Ortadan kaldıracaktır. ister ilimden, ister davetten, ister teknolojiden, neyden olursa olsun, eğer ısrar ediyorsalar, onlardan savaş açacaktır. devletin içinde ve devletinin dışında. Yani bir tane geldi İslam'ın, işte dedi vallahi ben Kur'an'a inanıyorum, sünnet çert değil. Bunlardan savaş açacaktır. Halife. bunları Halife bunlara süsmez. Bunun halifenin görevidir. Çünkü halifenin görevi Şeriat peketini ortada tutmaktır, elde tutmaktır. Evet. Bu halifenin görevlerindendir. Allah'ın dininin yücelmesi için Allah yolunda cihad etmek. Evet. Allah yolunda cihad Allah'ın dini yücelsin. Kelimetullahi hiyel uliya. Nasıl olacak Allah'ın dini yücelsin? Hoşgörüyle olmaz. görününün yanında Çünkü insanoğlu hepsi aynen değil. Evet genelde de hoş diyor. Bu Resulullah'ın da metodudur davette. Ve ud'u ila sabil rabbika bil hikme ve'l Hikmet, mev'ize ta dilden davet yap. Seninle cidel yaptılar, iyi bir şekilde cidel cidalı. Ama anlamayan ne olur? Ne işler? Onun dilinden konuşacaksın. İşte onun için cihat buradan vacip olmuştu. Yoksa cihat vacip olmamıştır bütün kafirleri yer üzerinde bizi öldürelim. Biz kafirleri öldürmekle mükellef değiliz. Biz kim, hangi kafir önümüze çıktı, engel oldu onu öldüreceğiz. Yani buna neden diyorlar? Kuffarun muharibun. Savaş açan kafirleri öldürmemiz mükellefiz biz. İyidir bir kafir dedi ben sizinle savaşmıyorum. O zaman bizimle savaşmıyorsun bizim düzenimizin altına gireceksin. E girsem sizin düzeninizle ne olur? Sen dinini yaşayabilirsin. Bize de diziye verirsin. Kabul etmiyorum, tamam sen bilirsin. Ondan sonra o ne olur muharip devrine geçir. bugün de bütün kafirler savaşçıdır. İslam dinine savaş açmıştır. Bütün kafirler istisnasız. İlla müstesna kimdir bunlardan? Avamları. Yani ot gibi yaşıyorlar. Biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da bu cünde yüzde dokuz odun gibi, ot gibi bir şeyle Bakın işte McDonald's, bilmem ne, böyle şeylerden. Amerika yücedir, yüzde on var. Aklı çalışıyor. Yüzde dokuz an dananı Sistemleri bunun üzerine kurulmuş. Onun için İslam devleti halifenin üzerine وَعِدُّ لَهُمْ مَا سْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ خالیفنی جڑ بالدے بریان دعوت اخلاقی بولار بو پیکن دردوس نا ہاضل آدام لارلدار ایم میر اسلام سنر de sınırların o tayına geçsin devleti yaysın. Evet bu اسلام İslam dini. Bu ne zamana kaderidir? Osmanlı Devleti çökene kadar bir sistem böyle gidiyor. İşte Osmanlı Devleti'nden sonra dünyanın kontrolü kimin eline geçti? Cavırların eline geçti. Muskofların eline geçti. Çafırların eline geçti. Onlar da çimin ana dünyaya hakim olan tek güç nedir İngilizdir İngiliz de böyle hakim oldu dünyaya dediler bir e, bir imparatorluktur. Gün içinde çıkar içinde batar. Doğrudur. Yani İncil bir adadır, küçücük bir adadır ama dünyaya haçmıldı. Neyle? Akılların çalıştırdı. Amerika, İspanya, e pardon Amerika, Güney Kuzey Amerika'ya kendisi hakimdi. Bugün de Kanada'ya İngiliz hakimdi. Avustralya tek başına kıta dünyanın o bir tarafına nasıl gittin ya? İngiliz orada hakimdi. Hindistan'a, Asya'ya her yere hakimiydi. Sonra geldi Osmanlı Devleti'ne de hakimiydi. Ondan sonra devlet yönetim çimin geçti. Amerika'nın elindedir. İnşallah Amerika'dan sonra Mehdi'nin eline geçir. Ve bütün şeyler öyle gösteriyor. Yani Amerika şu anda çöküş üzerinedir. Ama çok güclü devlet olduğu için Osmanlı Devleti çöküşü her devletin zirveti var dönüşü var. Bazen dönüş hızlı olur. Kaya Kaygan gibi. چینریکا بسام چیز ایل Onun için Amerika'nın da çöküşün inşallah bu on senenin içindedir Allah'ın izni. Evet. Onun için halifenin üzerine vacip olan cihadi ikamet etmesi lazım. Eğil ikamet edemiyoruz. Sadece o kadar sınırlarımızı kuruduk. Halife cihadı o zaman pratik olarak değilse tevri olarak şey yapması lazım. Ümmeti hazırlaması lazım. Yani cihada anlatacaktır. Ümmeti ümmeti olun üzerine yetiştiracaktır. Kadın, çocuk, erkek hepsini cihada yetiştiracaktır. Tedbiri elden bırakmayacaktır. Evet, gerçek halifenin yöneticinin görevi de budur. Dördüncü gerekli hazırlık ve savunma gücüyle sınırları korumak ve Müslümanların dinleri, canları, malları ve hırsları konusunda emniyet içinde olmalarını sağlamak. Evet, bu en önemli halifenin Kendi sınırında sınırları kurması lazım. Yani benim sınırlarıma başka devletler, başka haydurlar tecavüz etmemesi lazım. Yücüm olacaktı. İnsan oğlu gücden başka bir şeyden korkmaz. Allah'tan korkmayan gücden korkar. Bu kaidedir. Onun için bugün de çifir sistemi insanları neyle korkutuyor? Gücden korkutuyor. Polisiyle, askeriyle, kanunuyla, mahpushanesiyle korkutuyor. insanlar. İnsanlar ne yapıyorlar bu işi? Kameraden gizli yapıyorlar. Ama Allah korkusu olsa, he? Başında kimse olmasa, elimin altında olsa su ben içmem. Oruçluyum diyelim. Kimse de görmüyorum yani. Neden? Allah korkusu. Anlatabildim? İşte eee e, sınırları korumak nedir? Halifenin görevidir. Onun yanında insanların nefsini korumak Yani bir dene İslam devletinde, hürriyetinde serbest gidecektir, dolaşacaktır. Ona kimse şey yapmayacaktır, tecavüz etmeyecektir. Ne malına, ne nefsine, ne irzine. Bunu kuruyacaktır halife. Bu şarttır. Bu tedbir elden bıraktı, halife görevini yapmazdı. İslam devletinde yani ne olacaktır? Asr-ı saadet olacaktır. Onun için Hazreti Ömer bir gün Bir tanesi geldi, dediler ya emir el-muminin bir kadını ölü bulduk bir tenha bir yerde. Araştırdık bir şey bulamadık. Kimdir de bilmiyoruz bu kadın. Öldürmüşler, atmışlar bunu. Hazreti Ömer dedi Allah çelikti. Sonra oturdu namazdan sonra elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, bu katili benim maya amacı O kadını ben öldürdüm. İtiraf etti. Mi? Ne kadar روایت سورا حافی جلدی عامر اللہ صدق اوقر حچنیت چھ حضرت attı اسلام temelini دولات attı, Evet. Ondan sonra Allah'ın haklarını çiğnenmekten, kulların haklarını da gasp edilmekten ve zayi olmaktan korumak için cezaları uygulamak, hükümleri icra etmek. Evet. İslam kanununda, İslam düzeninde ne var? Cezalar var, hükümler var, kısas var. Yani bir tane bir taneyi öldürdü, o ölecektir. Bir tane bir tane yumruk vurdu, karşısında ona bir yumruk vuracaktı. Bir tokat attı, ona bir tokat atacaktı. Bir tane yaptı, beçer ise cel dolacaktır, kırpaçlanacaktır. Evli ise taşlanacaktır. Hırsızlık yaptı, ha? eli kesilecektir. Ne yaptıysa, bu nedir? Hadlerdir, uygulanacaktır. Bunlar uygulanmasa, ne olur? Disiplin sağlanmaz, bereket kalkar tabii. Bereket kalktı ne olur? O devlet çöker. İşte çökülen devletler nasıl çöküldü? Bular böyle şeylerden çöküldü. Birçok İslam devleti de bu zulümle çöküldü. En büyük zulüm Allah'ın emirlerini yerine getirmemektir. İşte görevi nedir? Buları halife hadleri yerine getirmektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın, soylu bir kadın, Kureyşi bir kadın ne yaptı? Hırsızlık yaptı. Bunun da elçisi olacakdı. E buralar da soyludular. Ya nasıl olanın biz cahiliyet döneminde olsaydı kim bizim adımız getirebilirdi? Kim derdi sizin gözünün üzerinde kaş var? Gittiler, yaman dediler. Resulullah bunu şeyi kabul etmez. Nasıl olur bu dedi. Zeydi gönderdiler. Zeyd ibn Haris Resulullah'ın çok sevdiği birisiydi. Babası da biliyorsunuz Resulullah'ın cahiliyette oğluydu. Sonra İslamiyette kardeş oldu. zeyt geldi ya Resulullah dedi işte bu e, kadının e, işte filan kadının kesmiş. Kızdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın haddinde bana şey yapıyorsunuz. Ondan dolayı dedi ey Fatıma. Fatıma dedi kızım. Hırsızlık yapsa elini keserim. Anlatabildim. Taviz yoktur. Yok bir cünde bir yöneticinin, yen bir bakanın, bir müdürün, bir orada Böyüc bir askerin, böyüc bir adamın devlette akrabasıdır. Bunu örtüpers yaparlar, işte bu zulümdür. İslam devletinde bu olmaz. Olmaması lazım. Adalet sağlanması için. İşte ondan dolayı halifenin üzerine vacip olan bütün emirleri yerine getirmesi lazım. İnsan oğlunun, musulmanların ve gayrimusulmanların, İslam şemsiyesi altında yaşayanların, adaletini, sağlığını kuruması lazım. İşte bir bir tanesi, bir Yahudi bir Yahudi Hazreti Ali'nin zırhını almış. Hazreti Ali geldi dedi, bu zırh benimdir. Kufa'da. Bu zırh benimdir dedi. Sen bunu almışsın, iade et beni. Hayır dedi, bu benimdir. Ciddi kadıya şikayet etti dedi hazret e, halife beni hırsızlıkla suçluyor kadı da gel gidelim halifenin yanına demedi kadının makamı var dedi gönderin halife gelsin buraya halife de geldi he otur dedi halifeye oturdu o da oturmuş yanında demedi ona emirül otur. Adıyla dedi. Ey Ali bin Ebi Talib. Otur dedi. Dedi. Ben desem sene خلیفی anda anlamı gelir teref tutuyorum. Sen şu anda normal bir vatandaşsın. Otur dedi. Bızırh senindir. Bu seni şey lapmıştır. Bunu hırsızlıktan ittiham etmişsin. Hayır dedi. Bızırh benimdir. Bızırhı benim savaşta düştüp almış mı? Şahidim var mı? Evet şahidim var. Dedi. Getirdiler. Çi şahit. Adaletli şahit. Evet benimdir. Ondan sonra e, Hz. Ali hadi dedi ki şahit dedi senin şahidin var mı bunu almışsın yoktur dedi. O zaman bu zırh mınındır dedi. Anlatabildim. E, önceden dedi şahidim yokuysa ne yapardın? Dedi vallahi şahidin yokuysa seni e, iftira suçundan cezalandırdım halifeye kadı Hadi. Anlatabildim. İşte bu adalet. Böyle adalet sağlanması lazım. İslam devletinde bizim başımız dik, alnımız aktır. Kimse bize bir söz diyemez. Çünkü bizim tarihimiz var. Ama tarihsizler, soysuzlar bir başa geçmişler. He, bize ne diyorlar? Siz gericisiniz, siz filansınız. Ama aslında bizim tarihimiz var. Biz dik durmamız lazım. Bunların önünde ezgin kendimizi hissetmememiz lazım. Ki Osmanlı Devleti çöktükten sonra 60, 40, 50, 60'larda ne oldu? Bazı alimler bile taviz verdiler batıya. Batının cücü altında bildozer gibi geldi, üzerimizden geçti. He? Oların teknolojisi, medeniyeti önünde taviz vermeye başladılar. Ne oldu? Yüzleri kare oldu tarihte. Ama gerçek alimler vermediler. bugün de onlar neyle anılıyorlar? İmamlıkla, liderlikle. Evet. Nas ve iştihat yönünden şeriatın farz, farz kıldığı şekilde ganimetleri ve sekatları toplamak. Evet. Ganimet nedir arkadaşlar? Ganimet savaşta alınır sadece. Bunu halife toplar. Yani savaş ettik bir ülkeyle, yani bir orduydan. O olduya galip geldik. O oldunun ne menzemesi var onu alacağız. O devletindir. خلیفہ مل اسم دا حذین او حاذہ خلیفر دولر اونشن او بیلا اسلام دولتھن دس ویم سلسما ویر خلیفہ ویر مالا ویر او بل مال کوپر لنورات نیرا ویلچاتم بجسون بجن گیل وی جی لر دنگ گیل وی جی ندر یہ زور دن دولت سن پھڑال یہ بکلہ kaç para ویر lira? Al birliğe, ben razıyım, senden alırım. Sen de razısın, satıyorsun bana. Devlet burada dayılık yapıyor. Hop diyor, olmaz böyle. Üç kuruşa beş kifte yoktu Sen sattığında aldın, yüzde onu benimdir bunun. Kasıdır verici? Yüzde sekizi benimdir. E ne olarak senindir? E ben olmasam sen bu devlette yaşayabilirsin. Evet, doğrudur. Sen disiplimi sağlıyorsun. Bu sefer neyden alıyor? Bak gördünüz mü? İtaat yoktur, dayılıktan alıyor. Wer mesela zekatı vermesin. Biz de kuzu kuzu veriyoruz. Ne haddine vermiyoruz. Ama Allah Teala zekatı severek çıkartıyorsun sen. Çipseden de korkmuyorsun. Halife geldi, "Biri sene zekatını niye vermemişsin?" Ne dersin ona? Dersin, "Ben zekatımı verdim bir başka fakire." Diyemezsene getir ispatını. Çünkü İslam'da emir olunmuş. Bağrını verdi, solun bilmez. جینلاتہ خلیفہ فقیر فقرۂن اسلام دیول اتیاز اولا شہلہ تصر ihtiyacını نکل Evet Takvalı olmak, devlet başkanının Allah'ın yönetimine vermiş olduğu halk, halk hakkında Allah'tan korkması, onlara yumuşak davranması, onların iyiliğini istemesi ve açıklarını yakalamaya çalışmaması gerekir. Ayrıca kendinin ümmeti gözetmek, Allah'ın dinine ve şeriatine hizmet etmek, Allah'ın koyduğu cezai müeyyedileri, müeyyedileri halk tabakası olsun, önde gelenler olsun, Herkesi uygulamak için Allah tarafından tayin edilmiş bir görevli olduğunu unutmaması gerekir. Halife Halife nedir? Bir çobandır. Allah Teala insanların içinden seçmiş, al bunları yönet demiş sana. Onun için sene güç verdi değil ki Fır'an Dedik ki yükü ahır olacaktır. Halifenin en büyük kurtuluş noktası nedir? تکو اللہ اللہ کور حصول اللہ کور Ömer حضرت عمر جی بول حضرت عمر تھرکھ تڑنکھ این تک والی ابو بخیر دکوال تر تھمز حضرت ابو بخیر دہ تکو والد آمہ حضرت ابو بخر دونوں چی سنہ دولت سوچ امہ حضرت عمر او سنول دولت دولت اونچی چھن için سن senin عمر Ömerdir Takva olacaktır. Takva nedir? Allah'tan Allah o اللہ ne nedir Allah'ın emirlerini اللہ اللہ yasaklarını uygulamaktır bunu getirdin sen اللہ نے گیا oldun Allah گیا ne yapar, kendi e, riayetine çeker. Ümmette ümmete imşah bakması lazım. Yani sen tamam millet sana itaat ediyor bu değilsen onların başına e, e, ahçam kesmeye geldin. İmşahlı olacaksın. E, i̇nsanlara nasihatten insanları şey getireceksin. İnsanlar ne dönüyor cidip. Onun için cizli teşkilat. محبارت اس بارت بھی koy دہ جائز دئی جائز دولت دے سینی پولیس کوشکیلتھ بخش انسان جسلی خامرا کوئی جیب تھل فن تھا yapamaz. Hakkı yoktur caiz değil bunu yapsa. Ne olur? Vebel altına girer. Evet. Ondan sonra halife ne yapacaktır? Bu ümmeti Allah Teala onu e, bu ümmetini teslim etmiş ona halifenin en büyük görevi dedik şeriatı uygulamaktır. Hadleri insanlara insanların üzerinde uygulamaktır. Şeriat paketini uygulamaktır imişahlıktan Allah korkusuyla. Evet. Halifenin halkına iyi örnek olması, güçlü olması, Allah yolunda kınayanın kınamasından çekinmemesi, ümmet, ümmetin dinin canları, malları, hırzları, menfaatleri, güvenlikleri, işleri ve yaşayışları konusunda güvenilir bir kişi olması gerekir. Evet. Halife adı üzerinde imamdır. İmam nedir? Yani önderdir. Cemaatin imamı nedir? Allah-u Ekber dedi, Allah-u Ekber deriz. Sucuda yetti sucuda gideriz. Ruka'ya gitti, ruka'ya gideriz. ona tabiiz. O bize örnektir. Halife dedik Resulullah'ın veçiliğidir. Onu temsil ediyor. O zaman Resulullah bizim hiç örnek değil miydi? Resulullah da size en güzel örnek var ayette diyor. Halife de aynı örnekliliği devam etmesi lazım. İnsanlara örnek olması lazım. Ne de adetinde, ahlakında, ürfünde, ciminde, ibadetinde, cesaretinde, himmetinde korkak olmaması lazım. Bunlar hepsi nedir? şerttir. Halifenin üzerinde bunlar olması şerttir. Güclü olması lazım. Allah'tan başka kimseden korkmaması lazım. Çünkü Allah, Allah Teala e, ümmetin dinini, malını, irzini, namusunu buna teslim etmiştir. Hiç kimseden çekilmemesi lazım. Demesin bu benim akrabamdır, bu benim e, şeyimdir. Yani insanlar ben hakkı uygulasam ne diyenler, ayaklanırlar filan. Kimseden korkmaması lazım. حق Hak, حقتر onun için Resulullah dedi Fatima kızım چesse, e, çalsa elini keser korkmaması lazım evet en son kendi nefsi için intikam almamalı aksine öfkesi Allah için olmalı yani bunu da kim örneğimizdir bunda Resulullah sallallahu aleyhi ve arabi bedevi kaba adam celib Resulullah ın bürdens çekiyor böyle çekiyor ki e, burada dönüyor böyle hızdan burasında iz bırakıyor Resulullah sallallahu Resulullah dönürdür ya kardeş, kardeşim ne istiyorsun? Diyor ki bu ganimetten ver bana. Adaletli dağıtmıyorsun. Allah rızasını da gözetlemiyorsun. Hazreti Ömer hemen kilindin. Hemen. Ya Resulullah emir et bu, bu, bu münafıkın başını uğrayın. Nasıl senebele saygısız dolanır. Resulullah yere tükürürken tüküreyi yere düşmüyor. Ashab elini koyuyor. Alıyor sürüyor üzerine bereket olsun diye. Bu Resulullah'a kastır ha, Ahmet Hoca'ya Mahmut Hoca'da geçersizdir bunlar. O tükürse sürsen o necistir. Anlatabildim? Bu Resulullah'a kastır. Sadece Resulullah'a teberrik olur. Kıyas olunmaz Ahmet'e Mahmut'a e bu. Onlar tükürdüler. sürdün üzerine sen necaset sürmüşsün üzerine. Evet. E bu Arabi de gelmiş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Ne diyor Resulullah? Tamam diyor. Vering gitsin. Ondan sonra diyor bunu görürsünüz. bunun sülalesinden hariciler çıkarlar. Bu harici fikri. Burada örnek ne oluyor bize? Bak kendi nefsine intikam almıyor Resulullah. Ama bir tane şeriatı çeyiniyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Affetmiyor. Onun için bir sahabiye kadın gelir, talakla ilgili bir şey söyler, yanlış bir fatva söylemiş ona. 20 sahabe niye bana yaptın Resulullah diye. Diğer filan bana böyle söyledi diyor. Bisema kal diyor. Bisema kal Arapçada Türkçe karşısı yani ne kadar kötüden daha fazla eee yani o adam patrılsın diye civciv gibi ben Türkçesini şey edemedim. Ha yerin dibine girsin filan şiddet Hı. kullanmıştı. Neden? Çünkü yanlış şeriat adına yanlış konuşmuştu. Bir de o sahabeyi öldürdüler. dediler e, cana, e, şey husul abdesine lazım yarası var dediler alman lazım teyemmüm etmesi lazım demiş. O öldü ne dedi? kateluhu katelihumullah onu öldürdüler Allah onu onları yok etsin öldürsün dedi. O kadar şiddet kullandı. Ama başka yerde kendine zulm olsaydı affederdi. Evet. Hatta Allah subhanahu teala ühüd savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Önden dişleri kırıldı. Mübarek dişleri. Halaka şeyin halakası zırhın burasına girdi. Burasını böyle, öyle yardı ki Resulullah'ın mübarek yüzünü kanı durmuyordu. Kan durmuyordu. Böyle şiddetli yaraydı. Hatta yaktılar şeyi e, hasiri çülünü koydular ancak durdu. Kanını silerken dedi bir kavm nasıl iflah olur peygamberlerine bunu yaptılar. görevi kendi nefsi için ندر almaması lazım ama ہمارا için الگ Bir tane kaltı şeriat adına yanlış konuştu onu onu onu onu onun terbiyesini ne hak etmişse İslam şeriatinde verecektı ama bir tane çıktı halifeye zulmti çifreetti orada sabracaktır şeriat ne emretmiş onu yapacaktı fazla kendi örtğtüünü kullanmayacaktır Evet Allah Allah daha şöyle buyurmaktadır onlar o müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek Kılar, zekatı verirler, iyiliği ve Allah'a Ne diyor Allah Diyor, Allah yer üzerinde temkin ettik. Yani e, im, e, iktidar یہ ik, اقتدار <gülüyor> iktidar verdikleri olara yer üzerinde temkin olduğu iktidarları oldu onların yer üzerinde yani halife tüccüc koyduk olara ne yapacaklar görevleri akamu salate ve atu zakate ve amru bil maruf ve nahy anil munkar ve lillahi aqibatu'l umur ne yaparlar namazı ikamet ederler namaz dinin insan boludur namaz olmayan yerde musulmanlık olmaz ilk resullah geldi ye, cami yerini tahsis etti yaptı Hiç oturmadı bile. Onun için namazı ikamet ederler. Namazı teşvik ederler, camileri yaparlar, insanları namazı, namaz kılmayana cazı kezerler. İlk işleri budur. Sonra zekatı verirler. Sonra emr bilme'ruf ve neha'l-munkar yaparlar. Eylg'e emredip kötülükten neyh edirler. Yani nedir bu? Aslında bir nevi dini yayıyorlar. Şeriatı anlatıyorlar İslamlara. Ondan sonra diyor, وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْاُمُورِ Her şeyin sonu Allah'adır. Allah istese bunu da yok eder, istese bırakır. O zaman ne kadar bunlar görevlerini yapmışlar halifeler? Allah subhane ve o, o toplum sadece halifeme mesul değil. Toplum da mesuldür. Allah subhanahu teala bunları tamam. devam ettir Evet ikinci ayet Ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Hazret Davud biliyorsunuz Beni İsrail'de ilk mülk sahibi olandır. Allah Teala Hazret Davud'a krallığı verdi Filistin'de. Ondan önce Yahudiler krallık, krallık devlet geçmemiş derlerdi. İlk devlet Talut ta, şey e, ha, Talut, ta, ta, Calutu, Calut. E, ta, Calut Calut öldürdü. işte Talut Calut öldürüldü ondan sonra Hazreti Davud geçti Talut'un ha. yerine krallık Filistin'de kuruldu ilk kral oldu devlet yönetic çok güclü oldu her yere hakim oldular ne dedi Allah Teala Ya Davud Ey Davud diyor Inna cealnake halifeten fil ardi سہ خلیفہ کل دک چم خلیفہ سدر اللہ تعالیٰ نہ خلیفہ سدر اللہ تعالیٰ تم سل حضرت اودر اون تم سے فحم فم بہ نا صبل حق بنہ ہر nedir Allah'ın حق لمغہ حق لین اللہ kendi heva, hava heva, hevesine uyma. Anlatabildim mi? Kendi hava hevesine uyma. Çünkü o şeytandandır. Yöneticiler uymaları çoktur. İşte bu benim akrabamdır, bu benim şeydir, bu bana hoş geldi filan. Örtbas edebilirler. İşte bak uyarı. Geldi uyma. Ne yapar seni? Allah'ın yolundan saptırır seni. Allah'ın yolundan sapanlar için de Çetin bir azap var. Evet. Bu da nerede geçiyor? Ee, Sat şurası 26'da. Diğer ayetini okuyalım. İsrail yollarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdi. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ant olsun yaptıkları ne kötüdür. Evet, بینی <مَرْيَم> vasıtasıyla, vasıtasıyla, i̇şte e, yok oldu واحد oldu. taşa çevrildiler bütün azabları görmüş ben İsrail neden neden Allah Teala burada ayette sebep verdi. Zelika sebebin şeyi bima asav ve kanu Allah'ın emrine isyan ediyorlardı. Bir de ne yapırlar? Taaddi. Yani sınırı aşıyorlardı. Allah Teala diyor yapmayın kendilerine aşıyorlar. Yapın esyan ediyorlar. Yapmanız diyor. Allah'ın emri dini nedir? Yap yapma. Bu ikisidir. Onun lanetlendiler. Yani toplum ne oldu? Bozuldu. Sonra bir de ne yapardılar? Eyliği emretmezler Müncerden de nehyetmezdiler. Ne oldu bunların cezası? Ha? Cezası? Lanetlendiler. Allah-u Teala yaptıkları ile işte en kötü işti. Bizse ma كانوا يعملون yani onlar onlara ataşe gönder. Neden bir toplum emir bil maruf ve ney anker ney etti? İşte hani bu. Olur. Onun için bizim üzerimize görev yöneticini hata yaptı düzelteceğiz. Biz hata yaptık yönetici yöneticiyi düzelteceğiz. Artık. Örnek Ash-i Şehadet. Örnek 4 halife. Emeviler, Abbasiler, Amaviler, Evet. حا من ابدین اے تھو یوم علیہ Tabii burada sadece halife değil. Kim yönetici oldu? İster vali oldu, ister müdür oldu, ister içi adamın başına mesul oldu. Aynendir. Hadis hepsini şümledir, geneldir. Ne diyor ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi Bir kulu Allah Teala bir toplumun üzerine mesul koydu. Çoban koydu. Eğer o olana öldüğü aslına öl öldü Allah'ın karşısına çıkarken onlara gış yapmış. Ne yapmış? Onları aldatmış. Ha? Öyle bu halde gelse cennetin koksun almaz. Cennete girmez. Eyidir aldatmış ne demektir? Yani eylığı göstermemiş, münkerden nehyetmemiştir. Budur gaş. Yani onları aldatmış. Hakkı göstermemiş olarak. Bu ne olur? Cennete girmez. Onun için yönetici İslam'da değil ki sen yönetici oldun. Yan gelip yat. İşte vazillerime verdim işi. Gece gündüz koşturacaksın. Hazret Ömer biliyorsunuz geceler tebdili kıyaf yapar yapardır. O nedir? Yani mutat elbisesini girmezdir. Normal bir bedevi elbisesi girerdir. Üzünü de böyle bağlardır. Sokaklarda dolaşırdı Kimse tanımasın onu, baksın ne var ne yok sokaklarda. E öyle yönetici. Ama sen yan gel yat, onları aldat, cennete giremez Yöneticilik zor iştir. İster 4 adamı yönet, ister devleti yönet, aynadır. Ben dört adamın üzerine mesul oldum, ben onları haktan onların hakkını vermem lazım. haklarını yememem lazım. Dinlerine ne yardım ediyor onu saklamam lazım. Dinden ne uzak ediyor oları oları onu uzak uzak etmem lazım. Ama bugün de görüyoruz. Mesuller özellikle iş verenler tam tersine ne diyorlar? Sakallıysan seni işe almayız. Burada ne oldu? Yani marufu nehi ediyor, münker emrediyor. Diyor tıraş et sakalı sen alayım. İşte bu gıştendir. Adam ne diyor? Bana geldin namaz yoktur benim şeyimde. Namaz kılmak yoktur. Var burada yok mu? Bunu en iyi sizin gibi sakallar bilir. Birçok iş arıyor bulamıyor. Neden? İlk sorun bu karşısına çıkıyor. İşte bu da gıştendir. Maalesef adam layıktır. Hakkı var belediyesi. Mesela koçun şeyinde namaz kılmak yasaktır. Hı? Bütün bütün fabrikalarında namaz kılmak yasaktır. Tamam, buna deriz tamam. İnandığı gibi yaşıyor. Namaza, namaza inanmıyor. Yaşıyor. Bunu tebrik ederiz. Neden? Sadıktır. Değil mi? Ama biz gelelim bu tarafı, madalyonun bu tarafını. Adam musulmandır. İslamiyet iddia ediyor. Aynen şeyi de kendi fabrikasında, kendi şeyinde uyguluyor. Buna ne dersin? İşte bu cennete girmez. Resulullah'ın hadisiyle. Onun için insan dikkatli olması lazım. Evet, işte bu derste bir gün burada bitti. 8 asıl yöneticiye itaat asıl. Ama musulman yöneticiye itaat asıl. Kısaca özetlesek, biz itaat İslam'ın disiplinidir. Ne kadar yönetici başımızda şeriat paketini kaldırmıştır, onu ile hükmediyor. Hükmediyor. Biz ona mutlak itaat ederiz. üçü içinde hatalar olsa, velevçi bize zulm olansa şahsen, malımız alınsa, belimiz kırpacılansa, sabrederi karşısında cennet var. Halifenin karşısına kilinçten, hatadan dolayı çıkılmaz. Her zaman sabredilir, alimlere dönülür, alimler ne karar verdi, onun peşinde gideriz. Kısacası bizim itikadımız budur. Bugün de yöneticiler, شریعت فقت ہت میور سا بلطا یوختر بٹھن اسلامتہ مسلمان شریعت لر شریعت ہچمت میور بٹھن دسلام امتندہ سعود o شریعت bunlar ne kadar yöneticiler namaz kılsalar bile ذیل نماز yoktur bir بر قسمی neden در Çünkü Allah'ın اللہ ہور Orada şafir oluyor. Velev ki namaz kılsa, velev ki zekat verse, velev ki haca geçse, şafirdir. Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmedebilir etmiyor. Allah'ın hükmünü iptal etmiştir. bunları hepsini biz derste 5 derste işledik. Allah subhanehu ve teala temenni ederiz. Bugün de bizim için eğer dernekte olsun, eğer cemaatlerde olsun, itaati bize nasip etsin. Kendi yolunda. Ve temenni ederiz Allah-u Teala'dan bir gün önce başımıza Musulman bir yönetici ceşsin. Biz de bu beş terste yaptığımız fıkhı tevriden pratike dökelim inşallah. Bu da Allah için Aziz allah Teala kadirdir, muktedirdir. İnşallah bizim yani biz görürüz. Biz görmesek de bizden sonra ki Musulman nesillere Allah bunu nesip etsin. الحمد للہ رب العالمين و والسلام على سيد سعید نبينا نبی محمد علیہ وصحب اجماعی